Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Çok iyi bir kavur. <gülüyor> çok iyi bir kavur ya. Vallahi var ya çok iyi kavur ya. 8.26 saat molar sabahlar devam ediyor. Sevgili Sanat severler yeni bir haftanın karlı bir pazartesinin başındayız. Hepinize günaydın diyoruz. Ferizim öncelikle bana deney. Sen sevmezsin kesin benim programımı falan ya. Oturduğum pazar günü seyrettim. Harikaydı gerçekten de. Ya sonra son dakika golünü de yemiş olduk. diyor Bir... ben seyrettim. Seyrettin. Nasıl beğendin mi? Çok ne? beğendim. Hakikaten çok güzeldi. Oktay sen? Ee, ben bekledim bekledim çıkmadı abi. <gülüyor> nasıl seyretmedin <gülüyor> mi? Yok. Behzat seyret. Ben ondan sonra bir, bir noktaya kadar bekledim TRTürk'te. Ha TRT Türk'te de güzel programlar var. <gülüyor> <gülüyor> bekledim bekledim. Gayet güzel programlar abi var. Orada... Senin şey çıkmayınca geçtim. Şey Oktay geçtim. seyretmediysen seyretmedim de ben kızacak güzel, güzel Hayır, kadar. Ben, ben kanalı seyrettim hay abi. Hay Bana, kanalı değil. seyrettim. Bana dediler ya seyretmez falan filan. Yani seyrettim yani, işte ben. Ben Cebren bir kanalı seyrettirecek dedim. Burada kimse seyrettim. canım sen... Yani bana vefasız gibi davrandın. Daha oturacak seyretmiştim. Ha iyi nasıl bu Nasıl program programdı. Ya sen çok iyiydin. Ee, konuklar çok iyiydin. konuklar konuk. nasıldı? Kim vardı konuk? Ben onu söyleyeceğim madem bir dakika bir dakika. Çünkü izledim. ben Beşiktaş'a geçtiğim için yani bekledim bekledim ben bayağı izledim. <gülüyor> bayağı kanalda bayağı güzel programlar var. <gülüyor> kanalda bayağı durdum diyorsun yani. Diyorsun. var, şeyler var. Bayağı izledim bekledim. Konuk yoktu. Konuk bravo bravo konuk yok. Yok de bravo seyrettiğimizi de anlıyoruz herhalde. Ha tamam. Balıkçılıkla ilgili olanı diyorsun değil mi? O sorum çok iyiydi. Bir espri yapmıştım ya o balıkçılıkla Ya bütün ilgili. esprileri yakalayamadım. Ali'nin yatmamıştı ama çok güzel bir saatti daha çocukların yatmadığı saatte olduğuna. Yani genelini sertim. Balıkçılık ya... esprisinde komik. Abi bayağı ama... bir gülün. Faiz, sen de şey gülün yapma yani. ya. çocuklu ailelerin her espriyi anlaması zordu. <gülüyor> yani. Ya neyse kısmet gelecek hafta çocuklu aileler için hazırladım. çok özel espriler var. Onlarla beraber gerçekten ailecek izleyebileceğiniz huzurla bak. En önemlisi ailecek izleyebileceğiniz bir dün program. Dün de özellikle kaçırmasınlar diyorum. Evet, her bu pazar bu hafta kaçırtınız haftaya kaçırmayın bari. Her pazar kaçta defa? 21.30'da. 21 Saat 21.30 diyorsun ama dün ben bekledim bekledim. Ya dün dün baya bir ben de bakarak oldum da ben de bir bekledim bekledim. Olmadı niye olmadı öyle oldu. olmadı ya? ya? Ya tam oluyor gibiydi de yayınlanmadı yani yayınlanmadı, yayınlanmadı yayın zaten de, yayınlanmadı yani ya zaten canlı program hani sanki bir orada o canlının sıcaklığını ne verebilir ben sana Biz soruyorum hayatta canlının var. sıcaklığını bir yani bir ana kucağı verebilir ana kucağı canlının canlı programın aynı sıcaklığını verebilir iki bir sevgilinin dizi olabilir bak ben veya söylüyorum. nane kokusu veya ana kokusu Vallahi en başından beri aklımdaydı. Da. <gülüyor> Tuttum kendimi. Ben de bir anda oraya gelmeyeyim dedim ama adam o zat diye geldi yani. <gülüyor> ana kucağından ana kokusuna. <gülüyor> Neyse heyecanlandı mı Fahir? Ya Yok, ya da gelin. bir rahat rahatlama mı oldu? Rahatlama oldu. Sınavı bir hafta ertelenmiş bebeler. Ya çıkmadı mı program? Ya çıkmadı. Ne demek ya, ya? Ya işte bak ben düşün çıkmadan bile izliyorum programı. Yani vallahi göz yaşlı. Beni izledin mi Ege? Seni de izledim. Beklemedin diye bir söylenti vardı çok. Yok ben. de, ben de sen çünkü cumartesi evdesin diye ben de evdeydim. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katılan arkadaşım her an arayacak. da Kenan Işık'la konuşacağım diye bütün gün evde bekledim, bekledim. <gülüyor> Çıkmadın mı? Çıkmadı ya. Seni her çalan başka telefonda. Her çalan telefonda insan çevresindekilere mi bakar yani telefona bakmadan önce? Ha şey mi oldu ne? acaba? Ayşegül. E, yetişemedim. Hani orada bir Eyleme için sorular soruluyor ya... Hayırca cevap veren çıkma hakkını kazanıyor. Ya işte her şey geliyor insanın aklına o süre içerisinde... <gülüyor> Her türlü şey geliyor. O da bir olasılık tabi de yok. Çekim olmamış. Çekim olmamış. Ama yani o, o gün... Ay, aynı benim başıma gelen Aynı şey. şey ya. Türk televizyoncuları komple şey mi yaptı? Bir, bir hafta, hafta, hafta mı Valla çok şey mi aldık? Ne aldık? Göze mi Oktay göze bileyim, mi geldik? Ertel ne diyorsun? Ertelendi dediler bana da. Yani başka birini aramış olsa Joker olarak herhalde söylerdim. Herhalde, herhalde. Şey, herhalde. Öyle bir şey Suma olamaz. Stand Up komedinin de son bölümü yayınlanmadı. Hayda. Haftaya mı? Haftaya atıldı? Hiçbir yayınlanacak. 2012 yani. bizim yılımız olacak diyebilir miyiz o zaman? <gülüyor> vallahi oldu bile bence. Şu göstergelerle bakıyorum. Vallahi bizim yılımız olacak. Bakayım. Bizim yılımız evet. Türkiye'de galaktik ajans var mı? Türkiye'de maalesef yani her ajansımız var. Yani full galaktik yok. Yarı galaktik var. Yani doğru adam biraz haklı o konuda. Ne, ne demek? Yarı galaktik nerede var daha doğrusu? Nerede bulabiliriz? Ankara'da var, İstanbul'da var. İzmir'de bayiliği var. Hadi ya. Tabii Adıyaman'da da yeni açılacak. Zaten ben. gazete ilanından gördüm ben. Yarı galaktik ajansımızın... Agat. Adıyaman Galaktik Derneği. Galaktik Araştırmalar Merkezi. Veya Aga. Agata diye biliyorum ben onu. Ee, galaktik bir açılımını söylemiyorum. Galaktik bir ajansın aracılığıyla ayda Çek Cumhuriyeti'nden 3000 kişi arsa almış. Çok abi güzel çok abi. iyi yatırım ya. Çok ya iyi yatırım. Aynı sadece Çek ben Cumhuriyeti'nde bu. Yıllar önce Çukurambar için söylemiştim. Çukurambar'ın bugün geldiği Coştu. durumu biliyoruz. Ay içinde aynı öngörüde bulunan Çek kardeşlerime... ...aynı fikirdeki kardeşlerime helal olsun. Kadastro Vallahi. yapıldı mı Ay'a? Kadastro dediğin şey mi? Parsel bir yani şey evet, mi? Evet böyle bir kafana göre mi? Hada parsel Şuradan mi? şuraya mı diyorsun? Bu şu Ağacının var mı? 1 bölü 20 binlik şeyi var. <gülüyor> var mı? O, tabii tabii. Çalışıldı. 20 ila 40 dolar arasında e, bir şey var, bedeli var arsaları. Metakaresi mi dönüm mü Ne? Yo arsaları parsel parsel satıyoruz demiş. 20-40 dolar. Ondan sonra onun bir de ileride mahkeme masrafı çıkacak herhalde. Tabii mahkeme ma mi? Efendim bizim elimizde belge var. Galaktik Ajans'tan ah. almıştık. Oraya üst kurmuşsunuz. Üstün yarısı bahçe kısmı tamamen bizim şeye geliyor. Yol geçmesi lazım. Yol geçmemiş oradan depoya kadar inmiş falan diye. bir ma O mahkeme kısmı çok şey. Peki şarkı. az önce Çek Cumhuriyeti... <gülüyor> Bir <gülüyor> vatandaşın <gülüyor> taklidini yaptı az önce. <gülüyor> 12.000 km2 arsa satılmış i̇yi, ayda. İyi, çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Ve 3.000 çek vatandaşına satılmış. 12.000 km2 ise 3.000 böl 4 metrekare arsa ya. E, Herhalde insan mezar gibi o bir şey alıyorsun. Matematikçi olarak bir hızlı bir hesap yapsın benim kafama göre ayda daha çok arsa var gibi geliyor dünyada. Şimdi Onu mi? bu verilerle biraz hesaplayabilir miyim? Yok, mi? Yok yani ben evet. genel verilerle şey yapıyorum da Şimdi dünyanın, dünyanın dörtte, dörtte üçünü at Dağları tepeleri at Ay da dünyanın altıda biri Altıda biri ama neyin altıda biri? Hacman Hacman öyle olunca yüzey alanı Yüzey olarak yansır ya gene Fahir 3-5 ben sana söyleyeyim ayın yüzeyi dediğin bizdeki bir kıtaya tekabül eder o kadar yok mu diyorsun? Yok o kadar yok. Olay da iyiydi. Hadi ya yok mu Fahir? Yok o kadar yok. Olay da Ama su, su mu hiçbir şey yok ya. Komple arsa komple. havuzla çözeceğiz artık yani. Hayır de... su olsun diye demiyorum ben. Sakın yanlış anlama. <gülüyor> son masrafa girme. Havuz <gülüyor> kazdıracak yani. Hayır yani. Tam, tamam tam kraterleri mi? dolduracağım. Ne havuz kazdıracağım? Hazır kazılmışı var. buradan aya toprak mı götüreceksin? Ne toprak göndereceğim Nasıl ya? dolduracağım kraterleri? Taşla mı? Suyla, dolduracağım. Suyla mı? Abi güzel fayansımızı döşeceğiz. Zaten bizi fevzu ustalar var biliyorsunuz güzel elinde. sen buradan sonra hiç başka yere başlamayacaksın. Çok güzel işimiz var. Aldık mı ihaleyi var ya. Ben sadece bir de temiz işçilik çok önemli Ayda. Bence orada e, diğer inşaattaki bir tane fikirleri olan adam var ya Devircici Muhammed. Devircici Muhammed'i de alabiliriz aya. <gülüyor> Bunu onun bir fikir olarak. Çünkü öyle bir adama ihtiyacı var. Bir, de, bir de ben anormal güzel olur diyen var ya. Ha onu o. Da, adımın, da, bir dışı. de çok tatlı olur diyen adam var onu O da çıkmadı karşımıza Fahir ya. Hay Allah ya. Çok tatlı olur diyen adam sen senin bir dünyanda gibi geliyor. Yani süper kahraman ismiymiş ya. Çeşitli fikirleri olan adam. <gülüyor> <gülüyor> Sorunlara yönelik mi fikirleriniz? Hayır efendim. Genel. Genel. Sevgili dinleyiciler, Ankara'mızda gerçekten de çok enteresan adamlar dolaşıyor. 2011 sona ermeden önce çeşitli fikirleri olan adam <gülüyor> ve bir buçuk zaresinde dünyada bildiği her şeyi anlatmaya çalışan adamla tanışmış olduk. 2012'de bakalım kimler olacak. Ya, ikisi ya, farklı adam yalnız bunların. Yani var. onu da vurgulayalım. Evet, i̇ki kişiler. <gülüyor> i̇ki, i̇ki veya üç kişiler. Ya benim hala şeyle ilgili 2012 ile ilgili umudum var. Hatta şöyle de diyebiliriz. Türkiye'de hala güzel şeyler de oluyor. Hatırlarsanız burada Perşembe günü bir İbret Vesikası adlı eserimiz vardı. Cuma günü müydü İbret Vesikası? Benim bacacıya benzetildiğim Oktay Demirci'nin... benim Perşembe evet, günü. Perşembe günü, günü, günü. Benzetilmiştik. Cuma, Cuma günü, günü bu hikayeyi anlattık. Ama Cuma günü başımıza gelen olayla gerçekten bizi esnaf zanneden bazı dinleyicilerimizin... E, bize soru sormak için yaklaşmaları ve sonrasında işin ortaya çıkması gerçekten bizi mutlu etti e, ulus bölgesindeki esnaflara ya geldi. orada siz fark etmediniz ama hanımefendi bana A Ege Aydın diye yaklaştı. Yok Hangisi? Ya, o öbürü or orayı duymadınız. Hangisi? Üçüncük, üçüncü evet bu şey. ben ben. Yok yok. Lale hanım la mı sohbet etti? Ha, Lale hanım la öyle mi? Lale evet. hanım ilk başta bana A Ege Aydın dedi. Yani beni tanıdı. Ama Ege'yi de, Ege de buldu. Ege'yi de buldu. Ege'yi de buldu. Soyattan tutturamadı. Soyattan tutturudu. Ama onlarla hiç alakası olmayan üçüncü kadının sana bir syle bakıp şöyle bir bakayım. <gülüyor> Yok ben onu tanımayım diye tekrar. Tanıyor, tanıyor. Yeni maklarına geri dönmesi de ayrı güzellik Hayatımızda ilk defa Denizciler Caddesi'nde böyle bir olay başımıza geldi. Denizciler Caddesi. 2012. Hemen arkadaki ve gitaristin biraz üstü, tarafı. üst tarafa tarafı. Beri taraf yani. <gülüyor> Evet macera dolu 2012 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve devam edeceğe de benzer. Ne oldu sen? ne oldu ne <gülüyor> Ne, ne oldu reklamlara gitmiyor mu gidiyoruz? Ne oldu gene bir hani para mara diyor. Çünkü attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değilsin Ege. Az önce yaptın böyle bir reklamla bu işi şey yapmış oldu. Şimdi Yapalım öyle olmuş. O espri ya o çok güzel bir espri. Televizyonlar ilk açıldığından beri yapılıyor. Ne o ya? Sevgili dinleyiciler malum bir sürü ara vermemiz lazım. Bu reklamlarda <gülüyor> olmasa ama bu şarkılar da olmasa. Ah bu şarkıların gözüker olsun diyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu daş sabahlar devam ediyor sevgili sevilen severler buyursunlar efendim. Evet güzel haberlerimiz var o zaman öyle başlayalım. Abi. Sevgili Beyoncé'nin bebesi oldu. Hadi gözümüz aydın Anlamlı ee, ee, babalı büyüttü. Evet. Amin diyoruz. Adıyla yaşasın. <gülüyor> Kaç de... kilo doğmuş. Hemen söyleyeyim canım, hemen söyleyeyim. Sevgili Jay-Z ile sevgili Beyoncé'nin melek yavruları, kızları Ivy Blue Carter'ı doğurdu maşallah. 3 kilo 250 gram doğmuş. <gülüyor> Oğlan şu maşallah çok maşallah fark et doğurdu demiş. İmza parmakları tam mıymış? Tammış bak. İyi maşallah. Zaten maşallah. iri adam cezi. Cezi maşallah. No. Zaten biraz 3 kilo 250 gram bir kız çocuğu. İyi fena rakam değil. Hastanede miymiş ağabeyler çıkmışlar öyle. İşte özel çıkmışlar. Özel hastanede mi doğurdu? Özel hastanede bu Aylanc'ta böyle bir yer varmış. Orada doğurmuş. herkes yemeğe bu arada orada doğuruyor ha? Yemek yemeye başlamış mı çocuğun? Yok. Şey ya. Ya. Ha biyonsa mı? Sezaryen mi olmuş normal doğur. Normal çok rahat doğurdum Normal mi? tabi çok rahat doğru. Aferin vallahi yaptı. Hemen kapat. Hiç de şey abi. Başını hemen. kaldırmış hemen böyle dikmiş. Hemen etrafındakiler kızım demişler sen daha loosesin olur mu? O tutmuşlar bunu bir gün. Ama doktor. 40 gün demişler ya 40 gün looseladı 40 gün. Doktoru çok iyiydi bir senin. senin. <gülüyor> <gülüyor> dayanamayacağım artık Doktoru <gülüyor> <gülüyor> dayanamayacağım yeterli. Ne ismi ne? Ee, Ivy bebe. Ivy. Ivy bebe. E, Ivy blue. E, Carter. E, babasının oluyor. adı Jay-Z Anasının adı Beyoncé Bu blue olacaktı ya. çocuğun adı Ay, bir blue olacaktı. <gülüyor> Ay, bir blue ol Ya ne olacaktı Yani gerçekten de hepimizi mutlu etti ee, Ne de besinler Sağlıklı, sıhhatli, analı, babalı büyüsün Hadi bakalım Bu aralarda başka ünlü bebesi var mı? Ünlü bebesi yok yani direkt... Sakatlanan ünlüler var istersen oradan şey yapabilirim. Aynı kategoriyle ama devam edebiliriz tabii ki. <gülüyor> Sevgili bir Pitt geçen gün bir ödül törenine katıldı. Bastonla. Aa. Ayağını burkmuş ne olmuş? Aya ayağını. Kayarken demiş ayağım şey olur. lak diye döndü demiş. Bazıları öyle diyor bazıları da Angelina kesin buna bir şey etti bir fenalık dedi. Diyorlar. Kafasını atmış olabilir diyor Angelina. <gülüyor> Bana demiş büyü yaptı dediler. <gülüyor> Böyle oldun demiş hakikaten de e, baston ama adama baston bile yakışıyor. Gerçekten 2012'nin trendlerinden biri baston olabilir. Erkek de baston. Bastonla yürüsem ben karda. Ha. Daha avantajlı olur mu? Çok ya, Aslında yani. çok mantıklı ya evet. Ama sen şimdi o bastonu alınca bir top başlarsın. Bir havaya girip düşünerek. Valla hausla gibi... başlıyor bu gece. House'ta... Yaparım bir şeyler. Ya ucuna lastik tak ya. Güzel lastikler. Radyal bir şeyler takılır. Çıkıkçılarda satılır. Güzel lastikler kış lastiği, var. Kış lastiği. Kış lastiği kaymasın. Maazallah. Çünkü oradan kayarken denge sağlayacağım derken dengeni kaybedersin. Bu sefer elindeki baston avantajın değil şeyin olur. Adeta... Alkol denge vermez bilekis denge kaybettirir mi diyorsunuz? Yok. tamam öyle demiyoruz Baston da. şey diyoruz. İyi ellerde kullanabilen ellerde adeta bir barış şeyi kötü kullanılan ellerde bir ölüm silah haline gelebilir. O şeyi kelimesine çok diyorum. etkili olacak <gülüyor> fayda. Barış elçisi. Benim hayalim yani baston kullanacak kadar yaşlanmak. Baston kullanacak kadar yaşlı değilim demiş. Egeciğim o gün için çok yaşlanmaya gibi sakatlıkta falan da kullanabiliyorsun. Yani Yok bir hayal... yani bir yaşlanma. Çünkü baston teknolojisi hakikaten ilerlemiş. Eskiden ne vardı? Bir tek kılıçlı baston vardı. Şimdi fenerli baston var. Çok güzel. Gördünüz mü hiç onu? Fenerli bal, ledli şeyle Tabii ucunda led. Bir sürü bir sürü özellikleri var. Çok güzel ya. Neler neler çıktı artık. Devrek bastonu değil. Geçmemek lazım. Devrek bastonu mu? Yeni tip bastonlardan mı kullanılır? Bize bir baston firması da sponsor olabilir mi? Devrek bastonlarının Çünkü, sunduğu hakikaten. modern sabahlar devam ediyor. Güzel <gülüyor> <gülüyor> birer, birer tane de güzel bastonumuzu alırız. Ne yapacaksak artık nere nerenemizi tutacağız stüdyoda? Vallahi takılıyor. Böyle top top gibi başımı olsun istersin ege, yoksa böyle klasik baston. Kancılı şemsiye şemsiye, şemsiye ucu Şemsiye. Ucu. Şey sapı gibi mi? Öbür üçü top başı. Olmaz. Top başı mı istersin? <gülüyor> top başı olunca zor oluyor bir noktayım. Böyle avucuna yapayım, çok ne şey. Ne yapacağını? Niye zor? Böyle oldu ya, kimseyi onu... yakalayaması. Gel buraya iblis diye mesela kimseye takamaz. Mı? Enseden takacak bir şey lazım. Bak, ha, tersinden tutup. Tersinden, ber yanından tutup. Ayağını takacaksın falan. Hop tam giderken lak falan. Mesela böyle dolaşacaksın sokakta. yaparsın gibi geziyor. Yapar tabii canım, yapmaz mı? Sokak gelecek. Hadi babalık, paraları sökül falan diyecekler. Ben orada fıt, fıt fıt fıt hemen o bastonla onları döveceğim. 3 kişi. Döveceğim. En sonunda <gülüyor> <Dövcen, katında> da. <gülüyor> döveceğim mi dedin? Döveceğim dedi, döveceğim. Dövece sokakta da ayağına takacağım. Filin, fil haliğini bilmiyor. Döveceğim diyor, döveceğim. <gülüyor> <O, gülüyor> neyse. Ama <gülüyor> güzel güzel. Hadi bakalım ya. Belki bu doğum gününde gelir. Biraz baston sabret mu? bakalım alma. Valla hiçbir şey kalmadı daha doğum Gerçi görme. boya göre oluyor değil mi baston? Yani özel özel Laki... eşya olduğu için öyle bir... Aa standart baston bize kısa gelir. Değil Size değil 30, bize kısa 34, gelir. 34 baston bedenimiz Ama 34. vardır belki açmalı şeyler. Ne? Açmalı baston. Açmalı gelmeli. Açmalı baston <gülüyor> Açmalı <gülüyor> baston. Aslında 3... Üç... Üç bacaklı şeyler var ya. iki bacaklı. Saç oldu. ayağı. Evet saç ayağı. Bastonun Aa, dibinde. Onlar Onlardan tabii. mı şey yapsan? Daha o garanti olur. Bence engeç. Ciddi söylüyorum. O, e bir tanesi hem şey olur. Led koyarsın onun bir tanesine. Üç tane bacağı var sonuçta. olarak. Oktay, onu askılık ya, ya. ya. koyuyorsun. Hay, tamam o. işte canım o şey olan dirsek gibi olan yer var ya. Üç bacağından normal tek sapa çıkan yerde Evet. Ne tam diyorsun? oraya koyacaksın. Ha aşağıdan şemsiye modeli saç ayağı. Tabii aya. canım. Ha. Ya da deli... tam ortasına koyarsın. O üç saç ayağının tam ortasına olabilir. Oraya. Bak saça şeyden yapabilirsin. O da var. <gülüyor> Çift taraflı olanlar var. İki eline Yürü tutuyorsun. Yürüteç. O bence sana daha şık olur gibi. Onu, onu alırsan da oraya oraya falan fırfır koyacağım. O ama şey, yani, falan her, her ne kadar Ege'yi yani. kullanacak olsa da yine de Ege'yi yavaşlatır o ya. Yani Ege'yi Ege de yavaşlatır Yok yani. olur mu ya? Annemi aldık. Annem çok maşallah. Onunla tazı gibi oldu. Hayır, tabii ki yani <gülüyor> Anneni tazı haline getirebilir o baston ama... E, ...Ege'yi yani yavaşlatır gibi geliyor bana bilmiyorum. Yani tek tekli bir şey daha şey. Tekli Beni bir yavaşlatmayacak bir, bir baston bile var. Bir baston. İnşallah Ege'cim hepimizin bastonlarla program yaptığı günler... ...ne diyelim cumaya mı bırakalım bastonla düzelttiğim ne kadar güzel olur. Şöyle otur hayır buraya tekerlekli sandım. <gülüyor> Oradan bastonla mikrofonu kendimize göre Bak. ayar vereceğiz. Bak. Yalnız öyle var. iki kişi baston, bir kişi mesela... Bir de asistanımız olur. Biz altımızı doldurdukça değiştirir bezlerimizi. <gülüyor> ne yapalım yani? Herhalde öyle bir şey olacak. Dinleyicilerimiz ya. o dönem bizi dinlemeye devam ederlerse şunları duyuyoruz. Ses! Ses Kulaklığı takmaması değil mi? Hayır onlar da şeydi. Şey, biz öğrenciydik, evlendik, çocuğumuz köyümüz oldu. Çocuğumuzu evlendirdik, onun torunlar oldu. Benim annem dinliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Benim dedem Giller dinlerdi. <gülüyor> ya... Ay ay ay Neyse asistan için neyi beklediğimizi herhalde <gülüyor> e, güzel verdik Altımızı <gülüyor> dolduracağımız <gülüyor> günlerde Bugünkü art. programda e, onu rahat rahat verdik Hayır, Asistan bizi darbe eder diye düşünüyorum ben Daha <gülüyor> kadem Deneme ben. altını pitlet Ama yayında söyleriz Bizi burada dövüyorlar. <gülüyor> dövüyorlar Dediğimizi yapmıyorlar kötü konuşuyorlar Bak ba bize sen dedi sen diye hitap etti Ah ah ah, ah. Ne günlere kaldık Vallahi bize sen diye hitap edildiği günler gelecek Evet e, 30 yıl sonrasında programına <gülüyor> Stüdyo şimdiden... monitörlerinin içine para koyacağım 20 liralar falan Denemek için mi asistanı? Yok orada saklayacağım paralarını Paralarımızı çalıyorlar 3 aylıkların, neyini ne diyorsun 3 <gülüyor> aylık mı olacak o zaman Herhalde bize orada 3 aydın 3 verirler ne bileyim yani o zaman Verdik şey verdik dede sana verdik derim. mi? <gülüyor> Vermediniz <mıdır> bana <gülüyor> Bir şey diyeceğim Sadece radyoda mı olur o asistan yoksa siv Sivilde da. de olur mu? <gülüyor> sivilde de olur herhalde çünkü bizi böyle tek bir yerde toplayacaklar gibi geliyor nedense. Kamp tipi bir yer mi Faiz Anlamadım ben. Yani böyle sanki bizi karılarımız böyle atacakmış gibi... de ...biz de böyle <gülüyor> bir böyle bekar evine tekrar bir araya çıkış gibi. Öyle bir şey düşünüyorum. Böyle... <gülüyor> Huzur evine gidip de huzursuzun... Hepimiz şeyi bekliyoruz ya Hugh Yathner gibi yaşlılığımızda da böyle... ...Roktaşambırlarla gezeceğimizi düşünürken... Yaaan! ...diye böyle <gülüyor> gezen adamlar halini. <gülüyor> o zaman... Ee... Üç kişinin bir asistan tutması daha mantıklı değil mi Çünkü ya? Çünkü ucuza gelir. Ucuza, okay. aynı, aynı. Gerçi onun da işi zor olur. İşi zor olacak. Onu bir düşünelim yani. ya. Onu evet, onu, onu bir, bir düşünelim. düşünelim. Ona bir bakarak bunu, olalım. Bunun bir ayrıntı çalışması Biri <gülüyor> bitiriyor, oldu? öbürü bırakıyor. Biri bırakıyor, öbürü bitiriyor. Yok canım aynı anda yiyeceğiz. Sonuçta sistem aynı yani. <gülüyor> <gülüyor> aynı anda bırakırız. Şatkan diye bağıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Yazı asistanın konuşmaları benim kulağıma geliyor şu anda. Hiçbir şey değil Ege de. e, miyim bir birazdan? <gülüyor> Oktay değil mi ya Hiç sebze yemiyorlar. <gülüyor> Eski insanların Afrika ceylanı ve zebra veya antilop peşinde. Üstelik sabahtan akşama kadar antilop peşinde baba. <gülüyor> <gülüyor> Kuş ayakkabılarını olmadan nasıl koşabildiğini araştıran merak dedi, ettiniz mi? bilim adamı. Bunları biliyor muydunuz? Harvard Üniversitesi'nde çıplak ayakla koşan profesör diye geçer Profesör Daniel. Hadi bakalım Daniel. Daniel diye de Daniel yazılır Daniel okunur. Ee, demiş ki çıplak ayakla koşalım demiş. Ee, çıplak ayakla koşsak ya baby demiştir o oktay. Ve Harvard'ın çevresinde çıplak ayaklarıyla koşmuş. Ondan sonra iki adım anam anam ayağına lak diye bir girmiş Uf, kalem ucu. Demiş. Ay bak benim 05 girdi demiş. <gülüyor> Neyse Allah'tan 2B de yumuşacık çıktı. Çıplak ayaklı koşanlar yere. Çıplak daha Çıplak ayaklı çir... kontest diye bir şey var mı doktay? Var. var. Çıplak ayaklı baron diye baronu da var, kontesti de var. var. Bir dükü yok galiba. Hmm. Dükü yok evet. Dük... Çıplak ee... dük diye bir şey olur. <gülüyor> Başka bir dük... düküm benim. Öyle şarkıları var ya İngilizce. Düküm benim derdim aşkım canım benim. Bitir diye şarkı. <gülüyor> Güzel oldu çünkü. Onu bekliyorum ben. <gülüyor> ben hafta sonundan beri tek şarkıyı söylüyorum ya. Size biraz moral bozukluğu yaşatayım mı? Pazartesi sabahında. Ee, öncelikle hafta... ben fahir arkadaşımın e, istediği ilgiyi vermek istiyorum. Hangi şarkıyı? <gülüyor> Bir gün seni sevdiğimi söylesen. Yeterli. Daha sonra da Ege arkadaşımın ilgisini veriyorum. Ay, Çalsana. Moraller bozulsun. Ay. sabahlar modern sabahlar Tom Jones if new radyonuzda modern sabahlar devam ediyor sevgili sana sebeller macera dolu pazartesi sabahında beraber olduğumuzu söylemiştik Bugün efendim bir macera daha <gülüyor> e, bu deprem için e, ben de şu kadar para veriyorum diyen e, adamlar vardı ya televizyon programında şov yaptı ha 1 trilyon da bende hadi hadi 2 trilyon olsun 3 milyon TL veren 3 e, milyon dolar veren iş adamı sarhoştum hatırlamıyorum demiş <gülüyor> bir tanesi. Bir tanesi de e, biz, biz de içip içip arasaymışlar. Havaya bak ya. Hakikaten ha. Biz de gaga olarak. İçip biçip televizyon programlarını arıyorlar. Bir tanesi de e, şirketin esas sahibi benim. E, dayımdır demiş. Dayım izin vermiyor parayı göndermeme demiş. <gülüyor> Bir buçuk milyon lira verenlerden bir tanesi. Bunların isimlerinin söylenmesi gerekmiyor mu ya? Edilecek mi Programda mesela. söylenmedi mi zaten isim. Programda söylendi de şimdi herkes girip Ama o hangisi? programda... Tabii orada yani yardımda bulunan bir dolu insanı da... Ee, yani belki bir buçuk milyon lira. Zan altında değildir. bırakıyor. Evet daha makul rakamlarda yardımda bulunacağını söyleyen insanlar. Demek ki tıkır tıkır verdiler. Çok para vereceğini söyleyenler hiç vermedi. Esas işte de rock'ın yapıyor yaptı. Baş harfleri söyleniyor. 3 milyon mesela 3 milyon dolar vereceğim ben vallahi diyen adam. Sonra sarhoştum diyen adamın sadece baş harfleri veriliyor. Yo, onları, ve on, onların artık geri kalan kelime oyunu gibi düşünün. <gülüyor> Diğerisini tıkatı Dolduruyor tıkır. musun? vallahi düşündüm ben. Ne acaba bu hangisi? Ne? Baş ne? Ş Ö ne? Şefik, Şefik bu değil doldurma yöntemi faiz <gülüyor> yani <gülüyor> bildin mi Şefik mi? Bakayım Böyle ya Şefik olur ya Şakir olur büyük ihtimalle de Şakirdir ya. Stephen Hawking bu arada 70. yaşına girdi geçen günlerde biliyorsunuz. Tebrik ediyoruz Ken. Cambridge Üniversitesi. <gülüyor> Üniversitesi'nde e, kokteyl tarzı bir dondurucu düzenlenmiş. <gülüyor> ya onun mi? o fotoğraflar evet, eski fotoğraflar. <gülüyor> Kokteyl yapılır mı ya? Yani bu aittir ya. <gülüyor> Hakikaten çok ayıptır. <gülüyor> 70. doğum gününde büyük parti yapmak lazım ya. Parti yapın. istiyorum zaten. Ben Cambridge Üniversitesi şeklinde şey yapardım. Pasta, pasta yapardım. Ege'ciğim sen hiç merak etme. Senin 70. doğum gününü törenlerle kutlayacağım. Bastlonla, pastanın içinden bastonla çıkacağım. Zaten 70'e girdi. 70'ler. <gülüyor> 70'ler kulübüne hoş geldin. Ben zaten 70'i geçtiğim için o dönemde şey diyeyim. 70'ler kulübüne hoş geldin. Oktay'da ya yandan bugün baktım. Ya ya bugün ya sırf yaşlanma konuşuluyor ya ne oluyor? Ya ya. Ne oluyor? Ya sen hoşuyorsun Stephen. Stephen diyorsun. diyorsun. Stephen Hawking'in 70. yılı bir mutlu ee, yıllar diyelim. Pelin'in doğum gününü kutlamasını biliyoruz yayında. Yani, yani bir yani. Sevgili, sevgili Stephen. Sevgili Pelin'in. Stephen, sevgili Stephen bak. Sevgili Steva'nın da doğum gününü kutlayalım. Evrenin Durumu adlı konferansta... E, evrenin durumu, durumu. Evrenin Durumu hiç iyi görmüyorum. <gülüyor> evrenin En Son Durumu. Ee, böyle bir şey olur mu ya? Adlı konferansa sağlık durumu el vermemesi nedeniyle katılamayan fizikçi ...internet üzerinden toplantıyı izledi. <gülüyor> Yani bir sunumu da yok. Ne yani. sadece. 70. doğum gününü kutlamasını biliyorsun da bir toplantıya mı gelemiyorsun? İçmiş içmiş buz durakıları orada şey yapsa. <gülüyor> 3 milyon dolar vereceğini söylüyor. Şey odan sonra. SH. İçi bitip konuşan insan Şöyle konuştu SH. İnsanlığın geleceği gezegenler seyahatin mümkün hale gelmesine bağlı demiş. Yok ya. <gülüyor> Eee zaten şey düşünüyoruz ya dünyanın geleceği falan filan. Dünya milyarlarca yıldır duruyor. Biz hep derdimiz insanla. Yarın öbür gün insanlık tamamen silinse dünyada? Evet. Dünya devam edecek. Ha başka bir canlı türü domine eder tekrar. Birkaç milyon yılı o idare eder. Biz onlar de... takılırlar. insan dünyamız ne olacak falan? Hiç bugüne Hı. kadar mesela dinozorlar dert etmedi. Yaşıyoruz dediler sonra devirleri bitince Bizim devrimiz kapandı artık Nefret söyleminden uzaklaşmak için En güzel işte kurulan cümleler bunlar O kadar uğraşma Nedir yani sen misin Bütün dünya bütün Evren seni mi bekledi yani Laf artist Bak şimdi ben de sinirlendim Şöyle demiş Stephen Hawking Hiç sinirlenme fire. Gökyüzüne bakmayı aklınızda bulundurun demiş Ayağınıza bakmayın demiş Gökyüzüne bakarak olun mu demiş Demişler suyu çizindim Kuşlar bile demiş su içtikten sonra gökyüzüne bokuyor mu demiş. Kurtlar kuşlar demiş. Yaşadığımız bu narin gezegenin ötesine gitmeyi başaramamamız durumunda bin yıl daha hayatta kalacağımızı sanmıyorum demiş. Bak ben Herkes ya. cümlenin sonunu beklemiş böyle. <gülüyor> Kalır mıyız diyecek, kalamaz mıyız diyecek sanmıyorum diyerek. Şaka şaka kalırız diye bağlamış. Ondan sonra özel teknolojide dolaştığımız ceva boyun kasları, düşüncelerini bilgisayara aktarabilen Stephen Hawking'in boyun kasların iyice zayıfladığını... E, falan filan Yani e, yak, yaklaşık Son tarih verdi veriliyor bu haber Yaklaşık bin yılımız var Eğer e, uzayda seyahati bulamazsak İyi iyi bin yıldı bence iyi yani. bin bir, sonra... Kaç nesil daha ya, ya Ama şey yapmayalım hani böyle bin yıl vaktimiz var Yatış abi mesela 500 yıl Abi daha 500 yıl var Sonrası... Son güne bırakmasın S insanlık e, demiş son, son yıl abi son yıl Bir biraz <gülüyor> şey yapalım abi biraz hızlı Bir hareketle öyle olmaz Son nesil biraz talihsiz ya bin yılın son nesli En bu kaz dünya... aldık diyecek adamlar Hayır şey diğer adam haklı durumda Bu dünyaya çocuk getirmek <gülüyor> istemiyorum diğer yani adamın en yani evren Tarihinde en haklı adam o işte Hayır benim anlamadığım 2012'de bitmiyor muydu Dünya 1000 yıl daha attılar yani 1000 yıllık geyik oldu ya dur da şey. Ya A bir aralarında da konuşsa var, bir rahatlayacağız doğru söylüyor ya ya Her bir zaman aralık bir gelsin şey. canım bir atlatalım şu kısmetse şu aralığı bir atlattık mı Kimden sorulacak o mayaların takviminde 22 mayalda 22 aralıkta, aralıkta kimi şikayet edecek mağdur olan Son ya da mağdur olduğunu iddia eden. Meksikalı değil mi bu mayalar? Meksika hükümetine gider çatır çatır hesabını sorarsın onlar. Şey matbaa tanıdığınız var mı? Matbaa tanıdığınız. Mat ma bu kadar var. bahsediliyor bir maya takvimi Yapsak ya. 2012 Maya takvimi basan bir Allah'ın kolu yok. Yazıklar yok olsun. O kadar duyuyoruz Maya takvimi, Maya takvimi falan diye. 21 Aralık'ta bitecek. İşte ne bileyim. Ne gösteriyor? Maya takvimi bayramları falan gösteriyor mu? Tamam 21 Aralık'ta bitiyor da. Kurban Nisan, bayramı, Ramazan. Can, canlı insan kurban bayramı falan diye öyle bir şey ya. 23 Nisan 19 Mayıs gösterecek mi bunları? Ya onu da koyacağız. Mayaların özel günlerini de koyacağız falan. Ama 22 Aralık'ta bitecek takvim. 21 Aralık kırm bak, kırmızı yazıyor yani Espriye bak ne güzel Hangi güne geliyor 21 Aralık Bir bak bakayım o hafta sonunda denk geliyordu benim bildiğim ya Hafta içine denk gelirse kötü Ya bir hafta sonu bir şeyimiz olsun ya Dükkana adamımız... gelmez kimse dünyanın son günü diye evde oturuyor adam Aa ne yapacağız o gün özel bir şey yapmak lazım 21 Aralık dünyanın son... Bir daha mı geleceğiz dünyaya diye parti yaparız Gaga'da. Canım onu herkes yapacak zaten Dünyanın son günü partisi ee, Bir daha geleceğiz dünyaya diye yapalım o zaman Herkesin yapmayacağı bir ortamda. 21 Aralık Cuma'ya geliyor. <gülüyor> İyi, tamam, güzel. Sence bu bir tesadüf mü? Bir saniye. Kalabalıktı. <gülüyor> sence bu bir tesadüf mü? Hakikaten 21 Aralık, Aralık, Cuma 21 Aralık. Yani. 2012 Cuma. Bence tamamen ideolojik. Resmi tatil mi olacak Cuma o gün? Bir sonraki takvime göre öyle mi? Değil değil mi? Şey açıklandı değil mi bu? Bu seneki tatiller açıklandı mı? Açıklandı <gülüyor> Bu seneki tatiller açıklandı <gülüyor> Seni açıklanıyor ya çünkü Hayır <gülüyor> Bu sene de açıklandı işte Yok canım o son dakikada köprü mü yapacaklar değil Bu, bu sene ya. köprülük bir durum yok zaten ya yok, da yok Uzun köprü. uzun bir köprü durumu var tatil yani Tatil açıklanmasına ne demek Hayır hakikaten Bu senenin mi? tatillerini açıklıyoruz Bakanlar kurulu oturup <gülüyor> Esam yapalım falan filan diye Ondan <gülüyor> sonra oturup açıklıyorlar yani Basın açıklaması Köprü yok mu bu yıl ya Köprü yok yani Biraz kastırmaları lazım en 190 son... gün tatil olan geçen sene miydi? Bu sene miydi yoksa? Geçen sene, yani geçtiğimiz sene 2011 herhalde tahmin ettim. 190 olabilir. gün tatil dediklerinin 100 günü zaten şey hafta zaten sonları. Önce. Zaten bizim halkımız o. <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> ayda zaten <gülüyor> benim kendi iznim var. Zaten benim ya ettim sana, 130. 60 günde olsun o kadar ya. Abi hayret bir şey. Evet. Ee, Steven Hawking'e bir kere daha ee, ee, Mutlu yıllar, mutlu mutlu yıllar, yıllar diyelim, diyelim. Evet. evet. O zaman madem bu kadar mutlu yıllar diledik Ya bir güzel bir şey bir evet, Çünkü Ankara biliyorsun Hem gelinliklerinde büründü evet, tamam. <Gülüyor> Bu hafta sonuna kadar da öyle olacakmış Bir hafta düğümüz, <Gülüyor> Sen... düğün mü olur ya Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüsü Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler 9.35 oldu saatimiz. Pazartesi sabahında beraberiz. Dışarıdaki kar yağışı ne durumda bilmiyoruz ama aldığımız bilgilere göre bu hafta karla iyice haşır neşir olacağız. Hatta yarın sabah 23 santimlik bir kar yağışının ilk pıtırlarının düşmesi bekleniyor. Ben söyledim bu 23 santim. Nereden çıkardın Ege Karaycan 23 santim. Ben, 23 ben şöyle 23 ellerine şey de baktım herhalde. Ne ben kadar de yağacak dedim. Yani. Şöyle şöyle iki parça yağacak dedim. Ben, e de, de, ben de pıtırcık demiştim. Pıtır <gülüyor> Ha, Pıtır mı? Pıtırcık mı? Tabii. Pıtırcıklar, Pıtırcıklar birikir pıtıra dönüşür. Pıtırlar birikir patıra dönüşür. <gülüyor> Bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ya hakikaten bunlar e, umut vaat edici laflar. Gözün Geleceğe gördüm. daha e, güzel gözlerle bakabiliyoruz. Her sene yaptığımız... E, başında mı yapıyoruz gerçi onu Eylül'de mi yapıyoruz ne zaman yapıyoruz Hangi dizileri izleyelim şeyini yaptık mı biz bu sene Bu sene yapmadık daha böyle hangi dizileri e biz... Niye bir sürü dizi başladı yine Daha işte başladı ben daha şey yani yapamadım Yeni sifta, başlayan sif, bir sürü dizi var sif, Siftah mı olmadı daha Teşekkür ederim Peki Benim o konuda siftağım. yalnız bıraktığınız için <gülüyor> Siftah haberleri <gülüyor> İşte bu şey başlıyor. E, okay. Beyaz'ın dizisi var. O var. Hı hı. O Yalan, var. Dünya. Yalan Dünya. Ozan Güvenli Özgün Amal'ın dizisi diye geçen Koyu Kırmızı var. Koyu Kırmızı var. Hatta Kızıl Mavi diye başlamış bir dizinin adı da sonra <gülüyor> Koyu Kırmızı diye değiştirmişler. Koyu Kırmızı geçirmişler. Evet. O var. Falan filan. Yani bir rating, rating ölçümünün yapılmadığı şu günlerde pek çok dizi. Başlamadı rahat değil rahat mi reyting ölçümü? Yok 6 ay tatil 6 ay yatış demiş televizyon dünyası. Aa ne kadar rahat şimdi herkes keyifek eder rahat rahat Çok takılacaklar. Çok güzel eyal dizinin reytingleri diye dolaşabilirler. E neye göre kime göre verecekler reklamları falanları filanları? Bakacağız demişler. Bakarak olalım demişler ya onu hisli kabilel buku yöntemini kullanacağız. İşin en güzel tarafı seyirci olarak bizi hiç ilgilendirmeyen şeyler bunlar. Ama şimdi yaman yaman şeyler de kalıp devam etmesi Bugüne kadar reyting derdine düşen izleyici dünyanın başka neresinde görüldü da merak ediyorum. Yani. Rating derdi. Sana ne lan? Otur seyir, seviyorsan seyret, sevmiyorsan seyret. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan niye reyting derdi? Rating derdi. Lan Lolo'nun niye konuşuyorsun seyirciyle sen ya? Allah Allah. Hayret Röp, bir şey ya. Böyle şeyler yapıyorlar ya. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Evet şöyle bir bakıyoruz gazetelerimize de hmm, dolu dolu gerçekten dolu dolu, dolu haberlerle dolu şey. dolu yalın, dolu. yalın ayak şeyini verdik mi biz? Yal, verdik. Yalın ayak verdik. Tam verdik gibi oldu da vermedik gibi. Verdik mi yoksa ya? Yalın ayak koşun demiş. Yalın ayak koşun dedi de sonra ne oldu? Hacettepe Üniversitesi'ndeki profesör e, Daniel diye konuştuğumuzu ben hatırlıyorum ama. Evet. Niye yalın ayak Nasıl bağladığımızı ben de hatırlıyorum. Ben de. Demiş, şey çıplak evet. ayakla koşanlar yere çok daha yumuşak basıyor. Ayağa sağlam bas, sıkı olur demiş. Ya sıkı, tıkız demiş yani. <gülüyor> Ve zaten ayak yapısı da buna uygun biçimde e, şekillendiği için buna demiş koşun demiş. Evrimsel e, evrimsel sürecinizi tamamlamak demiş, için koşun. Tamamlamak için demiş. Çıplak ayakla koşun demiş. Çıkın tamam, demiş. Bir çıplak ayaklarla koşun demiş. Oktay Ama bir daha çıkın dersen vallahi var ya sinirleri. Nereye çıkacağımız konusunda bir fikir de verseydi keşke. Mesela Ankara'da şurada koşulabilir diye. Öyle çıplak ayakla koşulabilecek yer var mı? Ahlatlı Ankara'da. Bel. Ahlatlı Bel'de çok güzel koşulur Oktay gerçekten. Ben Ahlatlı zaman be zaman be yaparım. Ahlatlı'da ne kadar araba alan, <gülüyor> Ahlatlı Bel'de koşarak. Niye koşacağız onu anlamadım ben. Bazısı sağlık için bazısı evrim sürecini tamamlamak için Doğru. adam işte diyor evrim sürecinde falan diyor Ben falan Ali diyor. Tezel'e yazacağım Efendim evrim sürecinde benim 3 ay oradan ortam yapmadığı için orada evrim süreci ayakların küçük parmakları hala duruyoruz nasıl yapacağız Bugüne diyor. kadar hiç duymadığımız Ali gülüşünde gülüşünü duymuş oluruz sonradan sonra, sonra. <gülüyor> Var yine benim hakkımda bir iki bir şey Ali nasıl güler diye Oktay hep onu düşün hiç, Hep hiç, o konuyu açıyorsun hiç, biz de sonra şey yapamıyoruz Sevgili Ali Tezel nasıl güler diyorsun? Her, hep cevapsız kalıyor. Her şeyi bilen adamın gülmeye vakti yoktur çünkü. Doğru. Yani mevzuatla ilgili her şeyi bilen adamın hep bir sorusu vardır aklında. Bir soruyu cevaplıyordur. O yüzden onu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki eee Profesör Daniel ben de demiş, işe demiş koşa koşarak gidiyorum demiş. Koşmasın ya. <gülüyor> Erken gelsin <gülüyor> biraz. yavaş ya. Evet abi bir de hep aynı yoldan gitmesin onu da söyle profesöre. Her gün değişirse zihnin daha berrak olur falan de adama. Verdiğimiz haberlerdeki adamlarla konuşma durumumuz mu var bizim? Mesela Fahir'in öyle bir imkanı hiç konuşmadı. Profesörle konuşma imkanı olsa keşke hiç konuşmadı. Keşke, keşke o Efendim, imkanı Oktay da yakalasın. Bey verdi sizin haberinizi. Oktay Bey konuşacak. Evet e, şimdi bakalım e, başka neler var dünyamızda. Şu anda bir gelişme yok. Olursa biz size haber veririz sevgili. Yok bitti mi? Ha, Yok bitti ya. Şeyler bitti artık. Oscar arkada. habercisi filmlere bakalım o zaman. Hemen bakalım. Oscar habercisi dediğimizde ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Ee, neydi? Amerikanın Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği. Golden Globys'ı veya diğer bir de işte. Golden Globys. 46.sı e, düzenlenecek. Neyin 46.sı düzenlenecek? Golden Globys. Bravo. Herhalde anlaşılmıştır. Onlar Oscar'a da alacağı için haberci diye geçer. En iyi film. Melankoli. İzlediniz mi Melankoli'yi? Ben fragmanını gördüm. Asap Bozukluğu. Asap Bozukluğu derken korku, gerilim. Ne bir tür bir yani karın Asap ağrısı. Bozukluğu üstüne. He. Asap bozukluğu ve en neler neler. İşte e, oradan, melankoli filminden. E, Lars von Treyen'in filmi değil mi? Melankoli. Hı hı. Hmm. Hmm. Şeyde oynuyordu değil mi? Kirsten Dunst, en iyi kadından. Valla evet. şey, bu dediğiniz ne, adamların neydi? hiçbirini... O donsuz falan dolaşıyor ulaşıyor filmde. Bayağı açık saynada. Bayağı donsuz da ulaşıyor bak şimdi film ilgimi çekmeye başladı anladım <gülüyor> dilden konuşmaya başladınız ya tonsuz ee, filmlere bayılırım doğrusu şöyle bir bakıyorum tonsuz filmler. unutulmaz yönetmeni. <gülüyor> hep aynı filmler başka neler var ee, ondan sonra The Tree of Life en iyi yönetmen en iyi yardım değil ee, en, iyi yardım. Kumpil, en iyi yardım Oscar'dan Antinne Kuntin'e vermiş kendini Antinne Kuntin'e vermiş evet o en iyi sinematografi Ondan sonra o ne zaten en on iyi yardımcı Bu ne hep... kadar sinematografide Oscar almış bir film söyle bana bilen. Sinematografide mi? Titanic. <gülüyor> almıştı. Ve <gülüyor> ben bur. Şey de almıştır, <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi almıştı. Yüzüklerin Efendisi'ni almış Kesin almıştır ya. Yüzüklerin yani. Efendisi. Kesin. 3 tane söyledik var sana. En iyi bu şey da bana kapak oldu vallahi. E, a Separation almış. A Separation mı? E değil orada. The Separation <gülüyor> diye geçer. E onu article mı deniyor? Ne deniyor ona? Adam gibi article kullanın lan diye bağıran olmadı mı? Golden Globe bizde. sonla ilgili espri yapacakmış. <gülüyor> bu sene artiklısız filmler. <gülüyor> bu ne zaman başka verildi ya bu? Ne verildi? Oktay hocam? verilmedi. Ne Oscar verildi de bizim mi haberimiz olmadı? Verilecek. Dağıtıldı diyor. Bu yıl 46. Sürenler törende dağıtılan ödüllerdi. O başka bir ödül olabilir, o, olabilir mi? U, ulusal film eleştirmenleri ha. ha. Evet. Ben film dedim film. Antine Kontine bu kadar da yani şey olmaz ya. Bir sürü film çekiliyor yani. Ondan sonra başka bizim izlediğimiz e, film yok. Herhangi bir İzlemediklerimizi film. de söyle ya. İzlemediklerimizi izleriz belki. İşte şey? Separation var. Ondan sonra Tree of Life var. Ondan sonra başka Seeking the Manikin. Bak hmm. bu hoşuma gitti. En iyi deneysel film diye geçiyor. Bak bir yerden biliyordum zaten böyle bir şey tutturacağını. Ondan sonra Melankoli almış. Başka of, da bir, bir şey yok. Hopper bir daha Melankoli deme vuracağım sana. <gülüyor> Dört tane filme gitmiş ya. <gülüyor> Hepsi gitmiş. O dünyanın en korkunç filmine vermemişler mi bir şey? Ben o filmi hala unutamıyorum ya. Hangisi o? Ege bir, bir, bir, bir ekran, tane abi. fragman seyrettim ve bütün hayatı değişti. Herif. Korkudan sinemaya gidemez oldu. Neyse be. Ha Moneyball, Moneyball. Moneyball. Money money da izlemedik. Geldi mi şeye sinemalarımıza Moneyball? Bakayım. Ball? Gelmemiş. Brad Pitt oynadı. Onda çok filmde oynadı Brad Pitt diye. ha. Geldi Brad Pitt'in filmi. Hayır o Tree of Life o gelen. Hayır hayır. Lan adam Brad senede Pit. bir film çekecek diye bir kural mi var? Geldi şu bu hafta geldi. Moneyball, Moneyball. Moneyball, Moneyball, Moneyball. Türkçe'sini hatırlamıyorum. Paranem böylesi. Eee o zaman para demişken çocuklar biraz ekonomi dünyasına. Gelmiş olabilir ekonomi dünyasında kim nereye ne kadar yatırıyor diye e, yatırım dünyasında yatırım dünyası. yine Serdar Ortaç'ın kazandığı parayla ilgili bir haber mi? bazıları kumara yatırıyor bazıları yok canım yeter ya kaç gündür Vay bu bayıldı abi. diye haber vardı ya en son parayı kazanınca bayıldı e, Çinliler nereye yatırıyor Avrupalılar nereye yatırıyor e, kimler nereye nereye yatırımlar yapıyorlar diye bakınca Çinli ve Hintli yatırımcılar etnik kökene göre yatırım bülteni diyebilir miyiz <gülüyor> Faiz? bu yaptık köşe <gülüyor> Evet, etnik butnik gökenlere göre e, yatırımcının rehberi Çinli veya Hintliyseniz e, muadilleriniz <gülüyor> Niye canım bizim bizim benim Hintli arkadaşlarım da var. Ne demek istiyorsun? Benim yok Böyle... o yüzden konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> neydi bizim o çocuğun adı? Gerçi o Pakistanlıydı, Hintli değildi. Neyse, Çintli ve Hintli yatırımcılar sanatı yatırımları için güvenli bir liman buldular. <gülüyor> ve... Hayır, arkadaşım var. İsmi ne hatırlamıyorsun ya? Tarık Senin miydi de neydi ya? Tarık'tı galiba. <gülüyor> Tarık rahat... diye Hintli ismi olur mu? Hiç kafa da benim şey yapmıyor ya. Neyse. Çinli ve Hintli yatırımcılar sanata yatırdılar. Ondan sonra özellikle <gülüyor> e, sanatçıların eserlerine dünya para verdiler. Vallahi yemin ediyorum bu dönemde e, siz de eğer 3.30 bir paranız varsa kıyıda köşede. Sanata mı yatırın diyorsun? Vallahi sanata yatırın. Ben ıspanak yatağına. <gülüyor> Ispanak ıspanak <yatağındı. gülüyor> Ispanak yatağında soğuk ünlü. <gülüyor> ...sana bir şey fırlatayım diyorum da... ...uygun ıspanak. materyal bulamadım... ...parasını ıspanağa yatıran çılgın Türk... ...niye canım... ...aline şey borcu mu bırakacaksın... ...babamın ıspanak borçları mı? ...hayır şöyle olacaktı kitabın ismi... E, ...parasını ıspanağa yatıran... ...aa şu çılgın Türk... <gülüyor> ...şu çılgın... <gülüyor> ...ay... <gülüyor> ...sen koca bir çılgınsın ne de... <gülüyor> <gülüyor> Başka kimlere yatırıyormuş Fahir? Valla sanata... Şu ana kadar mantıklı bir şey söylemedin Yatırım, <gülüyor> yatırımcı için. Valla çağdaş sana. Sanatın her konu. Mesela kimisi çağdaş sanata, kimisi... Modern sanata. Modern sanata. Çağdaş modern. O aynı değil mi ya? Kimisi ben... daha böyle iş yeni, evet. yeni tip Yeni tip sanatlara falan bayağı para yatırmışlar. Yani yatırdıkları para da iyi getiriyor. Yani 20 kat, 30 kat, 50 kat. Son açısına göre. iş arsa alacağın nasıl şey? Hem arsa değil, alıp evine götüremiyorsun ya. Tabii. Ama öbürü öyle mi? Tabloya as al, duvarına. As duvarına. Tapuyu mu asacaksın? Ha yani? hiç tapuyu mu asacaksın? <gülüyor> <Hey> yavrum ey. <gülüyor> Bir tek bu mu fayr? <gülüyor> sanat teknik kökene göre yatırım bülteni diye verdiğin şey bu mu bir, tek... Peki sanata... bir de isim vereyim. Gerhard Richter. Aa. İsim de değil de biz daha bir çeşitleme bekliyorduk sanata yatırım. Ya sanata yatırım dedi işte bak sana söyleyeyim ee, müzayede şirketlerinde falan da filan da gelişmekte olan sanatçılara sağlam para yatırmışlar. Burada bir takım meblağlar var. Mimari de bir sanat değil mi sonuç olarak ya? E, Mimari. Gayrimenkule de yatırım en güzel yatırım yaptık biz de yaptık yani hakikaten biz de bir şekilde mimariye karolara marolara yerden ısıtma da bence en güzel bir sanat eseri gibi yani adam onu bir döşüyor var ya o alçıpan sen dersin ki ona alçıpan öyle değil o sanat eseri Keşke yarısını yardın ısıtma yarısını radyal bir şey yapsaydık. O zaman Mona Lisa gibi olurdu. <gülüyor> bir tarafı böyle bir Ona tarafı ne mi? deniyor? Neoklasik mi? Neo? Pop, postmodern mi? Bir şey de bana da onu ben o akımdan yola çıkarak Hangisini şey soruyorsun şey Fahir? Yarısını dedin? şöyle yarısını bele bele yaptığın zaman. Kuşkaş. Ona, Kuşkaş deniyor. Onu. Yesi, yarım 5 beş akımı da olur. Ha, o da olur. O o... Tek kelime bir şey istiyor adam abi. Kuşkaş. Kuşkaş Akımı gibi. deniyor Fahir ona. Postmodern gibi yani adam. Harika. Yarısı kuşbaşılı. Keşke Geriz. hayatta her şey tek kelimeyle şey olabilecek olsaydı ama maalesef. Bu, bu bunun tek kelimesi yok var. Bunun tek kelimesi yok Uydurursak oh. bir gün söyleriz. Biz... Kaçkını. <gülüyor> Ofis kaçkını. <gülüyor> ...dan ofislerden uzaklaşmanın... ...en kolay yolu... ...ofis kaç günü... ...ifis günü... ...ofis kaç günü... ...and as I still walk on... ...I think of